Karagöz ve Acıvat tiyatrosu. Efendim bizim tiyatromuz var zaten. Var mı? Vallahi var tabii. Biz seninle hayal perdesinden radyo stüdyosuna fırlamadık mı? Fırladık efendim. Biz de az fırlama değiliz hani. <gülüyor> i̇şte o hayal perdesi bizim tiyatro sahnemiz. Ya iyi de birader ben onu demiyorum ki. Ne diyorsun? Tiyatro derken çocuk tiyatrosu diyorum mesela. Ha. Çocuklara yönelik tiyatro. Bu tiyatro vasıtasıyla çocuklarımıza Hacıvat ve Karagöz'ü mü tanıtacağız yani? Hı, hayır. O zaman tiyatroda işlediğimiz konularla çocuklara güzel bilgiler aşılayacağız. Ne aşısı hacivat? Biz doktor muyuz ya? Şimdi anladım. Oyunlar vasıtasıyla... Çocuklara tiyatro sanatını sevdirmeye çalışacağım. Ya o da değil o da değil. İyi de birader durup dururken çocuk tiyatrosu niye açıyoruz ki biz? Ya hacivat ne kalın kafalısın bazen. Sana şöyle anlatayım. Kasap, kasap dükkanı açarken sence ne düşünür? Yani kasap bir dükkan açayım, halka koyun dana etini sevdireyim, et yemenin faydalarından bahsedeyim diye mi düşünür? Ne düşünür? <gülüyor> ne düşünür? Direkt çokça helalinden iş yapıp para kazanmayı düşünür tabii ki. Ya, dur benim kafam iyice karıştı. Yani biz kasap tiyatrosu mu kuracağız? Ya ne kasabı? Kasap esnaftan bir örnekli sadece. Biz tiyatroyu para kazanalım diye kuracağız. Tiyatrodan para kazanacağız ha? Ee, nasıl peki? <gülüyor> Hepsi benim kafamda. Bu kel kafamın içi seninki gibi boş değil. Beyin diye bir şey taşıyoruz. Bu beyin taşımanın gerekli misyonunu... ...ve yükünü bilerek hakkını vermeye çalışıyoruz. Kullanıyoruz beynimizi yani. Beyinsiz olmadığını biliyorum Karagöz. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Ağzımda bakla mı var benim? Yani lafını söyle artık. Ha lafımı esirgemem. Söyledim. Söylerim de yalnız benim beyin hararet yaptı. Hangi konuda konuşuyorduk biz ya? Tiyatro açacağız. Ha, tiyatro açacağız tamam. benim çocuk tiyatrosu. Okul okul mahalle mahalle gezip para kazanacağız. Ya Karagöz şu sanat işine de ticareti bulaştırdın ya. Hayret ya. Ben şimdi sanata ticaret mi bulaştırdım? Hatta sıvadın. Tamam, tiyatrodan para kazanalım. Ama hiç sanat hedefsiz, gayesiz olur mu? Olmaz. İşte hedefimiz para. Ama sadece para. Zaten senin gibi düşünen bazıları tiyatro kuruyor. Okul okul gezip çocuklarımıza kötü şeyler izlettiriyorlar. Çocukları tiyatrodan soğutuyorlar. Ya aman soğurlarsa soğusunlar. Biz paramıza bakalım. Yok yok. Böyle deme birader. Bu işten en çok zararı biz görüyoruz. Biz mi? Allah Allah. Nasıl yani? Nasıl olacak? Mesela Ramazan'da birileri para kazanacağım diye... ...eline karagöz hacivat figürü alıp çıkıyor sahneye. O kadar basit ve kötü oynatıyorlar ki... ...Karagöz'ü, hacivatı izleyenler de... ...bizleri kötü ve kalitesiz biliyorlar. Vay be. Bu işten en çok zararı biz çekiyoruz yani. Efendim... Hem biz hem geleneksel sanatımız zarar görüyor bu işten. Ben başka bir iş yeri açayım o zaman Hacı Yivat'ım. Ne işiymiş o? Sanatlarımızı ucuzlaştıranları yakalama ve avlama merkezi. Ha, bak bu güzel işte. <gülüyor> tamam abiciğim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak, Savaş'cığım en ucuzu bu, seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım, kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor, hadi bakalım. Buyur abi, sen... <gülüyor> aynen, aynen, buyurun abi.